gezer 300 yaşında Jean-Jacques Rousseau Azerbaycan Mustafa Bayka Herkese akşamlar. Açık Radyo'dasınız. Açık programı devam ediyor. Yalnız Gezer bölümünde Mustafa Bayka ile Rousseau üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Merhaba Mustafa. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz bir kere de stüdyolarımıza. Evet, Jean-Jacques Rousseau'nun 300. doğum yıl dönümü kutlamalarına, dünya çapındaki kutlamalara biz de İstanbul'dan bu mikrofonlar aracılığıyla katılıyoruz. Sizin sayenizde. Estağfurullah. Ee, i̇lk iki program uzun bir girizgâhtı esasında. Evet. Hem Rousseau'nun düşüncesinin bağlamını ve e, bir takım anahtar kavramlarını. Kavramları. Evet. Açmak istedik. Dile getirdik, evet. Evet, temel eserlerini e, Şimdi, saydık. Şimdi metne yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Evet, Rousseau'nun e, özellikle e, siyaset felsefesinin temelini oluşturan iki kitabı ele alalım istersen. Evet, sen. evet. Bir tanesi, i̇ki e, biz e, iki tane söylevini, birinci <gülüyor> söylev ve ikinci söylevini Rousseau'nun. Birinci söylev. Ee, bilimlerin ve sanatların gelişmesi ahlakın düzelmesine katkı yat, yapmış mıdır konusunu e, ele alıyor. Evet ee, bir yarışma esasında bu. Evet yarışma 1750 yılında Dijon Akademisi hı hı. E, bir yarışma düzenliyor. Ve e, 24 Temmuz 1749'da Didro Köller hakkında mektubunun yayınlanmasının ardından Ben Sen Şatosu'na hapsediliyor. Hapsediliyor. Evet, evet. Russo'da bu dostunu Diderot'u ziyaret etmeye giderken yanında da Mercure de France'ta Gastede Dijon Akademisi'nin açtığı bu yarışma sorusunu görüyor ve eee Didro'ya açıyor. Didro da destekliyor bu yarışmaya girmesini. Evet, girmesini. Burada bana şey çok hoş geliyor bu arada. Daha çok başındayız Rus'unun. 37 yaşında esasında ve temelde müzik üzerine yazmış şu ana kadar. Çok felsefi eserler de vermemiş ama hani hep o gezen Rus'u imgesi var ya. Evet. Bu ilk diskurunun esasında fikrini de gene yolda bir şekilde çıkması yolda, çok güzel. Hem yolda hem de bir ormandan geçerken evet, evet. ve yanında ok, okuyacağı bir gazet ...destenin olması... ...ve bu yarışmaya... ...yarışmayı bildiren... ...habere tanık olması... ...Didro tarafından desteklenmesi... Evet, evet. ...hepsi üst üste geliyor... ...birinci söylev... ...kısa bir söylev... Hı hı. E, ...unutmamak iyi. gerekir ki... ...bu yarışmanın sonunda... ...bir de ödül var... Evet ...ödül var... ...ve Dijon Akademisi'nin... ...akademisyenlerinin... ...karşısında... Aa, bu söyle veriliyor yazılı olarak tabii ki <Gülüyor> ee, onu da göz ardı etmemek lazım yalnız Russo'nun e, siyaset felsefesinin bir takım temel kavramları bu kısa söylevde Ortaya çıkıyor. Evet ortaya çıkıyor. Ortaya i̇kinci çıkıyor. söylev hatta bunun bir geliştirilmesi bile evet. denir yani hatta. Geliştirilmesinden de öte tabi Russo bu konuda daha uzmanlaşıyor. Evet. Ve gerçekten e, ikinci söylevinde Hı. yani insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine söylev. Biz bunu ikinci söylev olarak adlandıralım. Evet, evet. Gene yarışmaya giriyor ikinci söyleviyle fakat kazanamıyor. Ama bu sefer kazanamıyor. Fakat e, e, e, temel, e, siyaset felsefesinin temelini ve tarih felsefesinin temelini ortaya koyuyor. Evet. E, bu iki kitabı istersen e, iç içe beraber ele almaya çalışalım. Evet. E, Tamamlayıcı olma özelliklerinden ötürü tabii. Kesinlikle. E, birinci söylevi Tabii Dijon, Akademisyen, Dijon Akademisi'nin akademisyenlerine karşı, karşı değil, onların önünde, onların onayına sunulan bir söylev. Ve birinci söylevde genel kanı bu döneme değil, Rousseau'nun bilimlere ve sanatlara gerçekten radikal karşı bir tutum takındığı, bağlamında. Fakat söylevin girişinde şöyle diyoruz o Avrupa'nın en bilge insanlarından oluşan bir topluluk önünde bilimleri kötülemeye ünlü bir akademide cehaleti övmeye ve bir taraftan gerçek bilginlere saygı duyarken bir yandan bilimi küçümsemeye kim nasıl cesaret edebilir ben bu çelişkileri fark ettim ama yılmadım ben kesinlikle bilimi kötülemiyorum. Diye düşündüm Yani burada çok açık bir biçimde hedefinin bilimleri kötülemek değil ama radikal bir eleştiri getirmek olduğu da ortaya çıkıyor. Evet. Ve unutmamak gerekir ki her iki söylevindedir Russo'nun e, eleştirisinin moral yani Aha. ahlaki bir temeli tabanı var. <gülüyor> e, ekonomik eleştiriler Russo'da ikinci planda yer alıyor. Onu da Marx'tan ayıran temel özellik aslında bu. Hı. Özellikle Erdem'in meydana getirilmesi. İstersen ilk sen e, birinci söylevin e, sayfalarında hızla bir gezinelim. Lütfen. E, önemli pasajları e, aktarmaya çalışalım. Hı hı. Şöyle diyor. E, bilimler... Bilim, edebiyat ve sanatlarda insanları bağlayan zincirlerin üstünü çiçeklerle örterler. Bu çok ilginç bir e, e, deyim. Benzetme, evet. e, hatırlayalım e, toplum sözleşmesinin birinci kitabının başında da insan özgür doğar ama her yerde zincire vurulmuştur der. Evet. Yani Russo'nun Ee, felsefesi bir takım büyük filozoflarda alıştığımız sistematik bir felsefe dizgesi olarak görülmese de gene de bir sistematik dizge biçimindedir. Evet. Ee, e, topluma egemen olan kendini beğendirme sanatı. Evet aynen öyle. Sanatının e, ön plan çıktığını vurguluyoruz. Kendini ayrı tutma belki de. E, ayrı tutmak ama e, şunu da vurgulamamız lazım. Sanki bütün ruhlar diyor aynı kalıba dökülmüş gibi gözükmektedir. <gülüyor> Şurası e, şu pasaj bana çok ilginç geliyor. <gülüyor> Kimse kendisini olduğu gibi göstermeye cesaret edemiyor. Daha önceki programlarda da vurguladık. Bu e, olmak ve görünmek yani etr. Fransızcası ve paret olmak ve görünmek. Herkes görünmenin peşinde. Hı hı. Toplumun istediği gibi kendini gösteriyor. Ee, kimse kendisini olduğu gibi göstermeye cesaret edemiyor. Sürekli zorunlulukların baskısı altında kalan insanlar toplum denen sürüyü oluşturuyorlar. Hı hı. Yani toplumu bir sürüye benzetiyor Rus'u Ee, belli koşullarda bu kişiler hep aynı şeyleri yaparlar ancak çok önemli nedenler olursa başka türlü davranmaları mümkün olabilir. Bu yüzden de ilişkide olduğumuz insanın nasıl biri olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Dolayısıyla dostumuzu tanıyabilmek için önemli fırsatları ve olayları bekleyeceğiz. Ama o zaman da iş işten geçmiş olacak. Çünkü onu tanımak için zaten gerekliydi bunlar. Bunu neyi getiriyor İksen? Kişiler arasındaki yabancılaşmayı. Evet. Ben de şunu söyleyecektim esasında. Bir yandan az evvel andınız çok ileriki 19. 20. yüzyıllardaki esasında ekonomik eleştirinin kapıları bu okuduğunuz pasajda açılıyor. Bir yandan da geriye dönük felsefeye baktığınızda çok temel ahlaki ve politik eleştirileri de burada. Evet. Esasında ee, ikisini bir yandan da bulmak getiriyor. mümkün. Evet. Russo bu kitabın bu birinci söyleyede tabi yurt, sev, yurt sevgisi. Üzerinde duruyor. Eski Mısır'dan Yunanistan'dan Roma'dan ve e, Bizans'tan örnekler veriyor. Bunların neden bozulduklarını bu bozulma sürecini nasıl yaşadıklarını anlatıyor. Hı hı. Özellikle de tabi Rusya'yı e, en çok etkileyen ülke Sparta. Evet. Sparta'nın Vikurgos yasaları, Rousseau'nun hiç aklından çıkmayan yasalar ve babasıyla Hı. zaten Plütarkos'un e, kitabında hep bunların eski efsanevi erdeme dayanan e, öykülerini okumuş bir kişi Rousseau evet. Evet. ve e, bir takım e, edebiyatçılara ve e, felsefeye de radikal eleştiriler getiriyor ama Rousseau'nun Sokrates'i ele alıyor ve Sokrates'ten yola çıkarak şahiden sonra sanatçılara geçtim diyor Sokrates'e atıfta bulunarak bu dünyada hiç kimse benim kadar cahil değildi. Sanatçıların çok önemli ve güzel sırları olduğuna benden fazla inanan yoktu. Ancak gördüm ki onların durumu da şairlerin durumundan daha iyi değil. En akıllı insanlar gibi görünüyorlar ama kibirlerinden geçilmiyor diyor. Ve Sokrates'in ağzından bu döneminin şairlerini, edebiyatçılarını yani sanatları bir evet. biçimde neden eleştirdiğini de vurgulamış oluyor. Evet. E, Russo gene Plütarkos'un kitabından etkilenerek Roma'yı kendisine örnek devletlerden birisi olarak ele alıyor. Evet. Özellikle de Roma'nın ilk dönemini. E, ne zamanki diyor sanatlar, bilimler ve edebiyat öne geçti. Tarıma ilgi gösterilmedi, tarım unutuldu. Ve giderekten de vatan unutuldu. İlk dönemlere kıyasla e, Romalılar ilk dönemlerinde Romalılar erdemli yaşamla yetinmişlerdi. Erdem'i incelemeye, irdelemeye başladıklarında her şey mahvoldu diyor Rus'u. Evet. Ve özellikle de yakınıyor. Nerede Roman'ın o sadeliği diyor? Bu uğursuz gösteriş nereden çıktı? Bu anlaşılmayan acayip adetler nedir? Bu heykeller, bu tablolar, bu anıtlar ne anlama geliyor? Asya'da döktüğünüz kanlar, mimarları, ressamları, heykelcileri, tarihçileri zengin etmekten başka bir işe yaramamış. Bunlar tabi çok radikal düşünceler ama sonuçta E, Russo hiçbir zaman e, tam olarak bir cehalete övgüyü, bilgisizliğe övgüyü ne de irrasyonalizmi akıl dışılığı yüceltmiyor. Evet. Bütün bu eleştirilerinin bir temeli var. Söylevin ikinci bölümünde astronomi e, geometrinin astronominin geometrinin Belaga sanatının çıktığı kaynaklandığı tutkuları ele alan Russo özellikle sanatların lüksle paralel gittiğini vurguluyor. Söz gelimi lüks de insanların aylaklığından ve kibirinden doğar diyor. Lüksün bilimlerden ve sanatlardan ayrıldığı pek az görülmüştür. Bilimler ve sanatlar ise hiç ayrılmaz lüksten. Ruso özellikle burada e, ticaretin öne çıkmasını ve paranın e, devletlerde egemen olmasını evet. açıya çıkarmak istiyor. Şu cümlesi çok ilginç. Eski devlet adamları... Durmaksızın ahlaktan ve erdemden söz ederlerdi. Bizimkiler sadece ticaretten ve paradan söz ediyorlar. Ve e, özellikle bir paragrafında ilk çağların sadeliğini hatırlamamanın mümkün olmadığını söylüyor. Her işlerini tanrılarının, Gözlerinin önünde yapmaktan hoşlanan masum ve erdemli insanlar kulübelerinde tanrılarla birlikte yaşarlardı o zaman. Daha sonra bu kulübelerden tanrıları kovdular ve kendileri görkemli yapılara yerleştiler diyor. Ee, aslında ikinci söylevin ee, önemli bir bölümünde de bunu daha ayrıntılarıyla ele alacaktır Rusu. Evet. Ve tüm bunların bu yozlaşmanın aslında eşitsizlikle beraber gündeme geldiğini vurguluyor ve bu eşitsizliğe uğursuz eşitsizlik nitelemesi yapıyor. Artık bir insanın namuslu olup olmadığına değil yetenekli olup olmadığına bakılıyor. Bütün ödüller parlak zekalara gidiyor ve erdem hiçbir onur getirmiyor Oysa bilge kişi asla servet peşinde koşmaz düşüncesindedir Rousseau. <gülüyor> Fizikçilerimiz, matematikçilerimiz, kimyacılarımız, gökbilimcilerimiz, şairlerimiz, müzikçilerimiz, ressamlarımız var. Gerçek yurttaşlarımız yok. Ya da varsa bile bu insanlar terk edilmiş köylerde yoksul ve ihtiyaç içinde yaşıyorlar ve hor görülüyorlar. İşte bize ekmek ve çocuklarımıza süt veren insanların düşürüldükleri durum ve bize karşı hissettikleri. Birinci ve ikinci programlarda Fransa'nın ekonomik ve evet, toplumsal evet. koşullarını ele almıştık hatırlıyorsan hı hı hı. Russo. Fransa'nın özgün nesnel koşullarından oldukça etkilenmiş bir durumda. Ve buradan şu ipuçlarını da çıkartabiliriz. Hı hı. Zaten Russo'da köy ve kent çelişkisi birinci planda. Evet. Gerçek ve yurdu besleyen yurttaşlar kırsal kesimin bir ...nüfus çoğunluğunu oluşturuyorlar. Felsefe. Felsefe nedir diyor. Ve bunu... ...felsefeyi çok radikal bir biçimde... ...eleştirirken unutmayalım ki... ...bu aydınlanma çağındayız. Evet, evet. En ünlü filozofların... ...eserlerini verdiği... ...bir çağdayız. En ünlü filozofların yazılarında neler vardır? Bu bilgelik dostları... ...ne verirler bize diye özgün bir eleştiri ortaya koyuyor. Hı. Fakat gerçek felsefecilerin gerçek bilim adamlarının Descartes'lerin Newton'ların Bacon'ların yerini de Sokrates gibi felsefecilerin yerini bambaşka bir düzeyde tutuyor Russo. Yani aslında Russo burada bu Yarı bilim adamlarının kendini beğendirmek için uğraş veren felsefecilerin verdiği bildiklerle yarattıkları yara aydın ve yara aydınlanmış hı hı. kişileri tenkit etmiş oluyor. Evet. Esasında hem sanatlarda hem bilimlerde ve de hem de felsefede bu demin çok güzel bir benzetme vardı. Yine zincir benzetmesiyle başlamıştı Kesinlikle. Hani, evet. Çiçeklerle örterler zincirleri. Evet bir... bu. Şey, yanılsamayı e, yaratan her türlü öğenin esasında karşısında konuştuğu söylenebilir Yani burada sizin de demin dediğiniz gibi felsefeyi ve esas bilimi ya da sanatı ay ayırarak konuşuyor. Burada konuştuğu belki de hani sözde lafı kullanılır ya hani. Evet sözde, sözde. felsefeciler, sözde bilim adamları evet. ve kadınları ve kendilerini topluma beğendirmek isteyenler. Hedefleri sadece... Kendilerinin beğenilmesi olan evet. bilim adamları ve edebiyatçılar. Evet. Ee, ilk sen, şurada çok önemli bir bölüm var. İnsanlara bilgi veren bu bilginlerin yani gerçek bilginlerin halkın mutluluğu için çalışmaları onlara yaraşan tek ödül olsun. Yani paranın egemenliği olmasın. Hı hı. Ama iktidar ve güç bir tarafta Bilgi ve bilgilik diğer tarafta ayrı ayrı kaldıkça bilginler önemli şeyleri pek az düşünürler. Hükümdallar büyük işleri pek az başarırlar ve halklar yoksulluk içinde yozlaşmış ve mutsuz bir halde yaşamaya mahkum olurlar. Önemli değil mi? Evet. Bu esasında bu düşünceden radikalliği bir yandan da sonra onun Panteon'a göm gömülmesine de yol açmış mıdır? Diye size, şimdi hemen spekülatif bir soru sorayım mı? Yani devrimin şey düşünürü olarak. Hem devrimin düşünürü için. ben giderekten e, daha e, radikal bir e, düşüncemi dile getirmek için günümüz içinde e, bazı boyutlarıyla geçerli değil mi bu düşünceler? Şüphesiz öyle. Aynı çağdayız çünkü Aynı abi. çağdayız. Evet, sizin programdan e, iki programda almıştınız hani güncelliği demiştik ya. Evet. Buna e, tekabül ediyor Çok aslında. önemli. Şöyle bitiriyor bu söylevini. Ey Erdem diyor. Eleştirisi zaten vurguladığımız gibi ekonomik eleştiri değil. Hı -hı. Ahlaki bir boyutu var bu evet. Rousseau'nun eleştirilerinin. Senin ilkelerin bütün yüreklerde yazılı değil mi? Senin yasalarını öğrenmek için içimize bakmamız. Ve tutkuların sessizliği içinde vicdanımızın sesini dinlememiz yeterli değil mi? Gerçek felsefe budur. Rousseau tabi ki felsefeye karşı değil ama soytarı bir felsefeye de tüm kalbiyle karşı çıkıyor. Evet. Bu, evet var bir iki dakika daha vaktimiz var isterseniz. Burada hani gene demiştim ama şey olacak söylemek istiyorum. Kabaca anlamıyla da olsa gene de hep bir Stoa havasını Russo'da duymak mümkün gibi geliyor bana. Stoa evet. tonunu daha doğrusu. Evet. Evet. Zaten aslında bak ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, benim felsefe çalışmalarımda da e, dikkatimi çeken nokta yayınlar konusunda ben bir yayıncı olarak evet. özellikle Stoa ve Russo e, yayın açısından alt başı gidiyorlar. Stoa ...felsefesine ait... E, salt Saltoa'yı anlatan kitaplar çok az. Aynı Rus olduğu gibi. Hı hı. Ya onlar kamu hukukunun bir bölümünde ya siyasi düşünce tarihlerinin birkaç sayfasında evet, evet, evet, evet. doğru evet. söylemiyor muyum? Evet. Sen de doğru. felsefeci olarak evet. bu gözleme katılırsın herhalde. Evet, evet, bu arada demin okuduğunuz edisyon da say yayınlarından çıkan edisyon. Onu da söylemek evet, lazım. E, Ve çevirisini de Evet ki. Onu da vurgulamak istiyorum. E, say yayın Bunları gerçekten e, önemli bir işe imza attı. E, Editörlüğünü ben üstlendim. E, ama onlar e, onların özellikle kabul etmesi önemli. Çünkü çok ticari bir iş değil Russo'yu yayınlamak. Bu bilimler ve sanatlar üzerine söylev ve bu söylev üzerine yayınlanan eleştirilere Russo'nun verdiği yanıtlarla birlikte yayınlandı bu kitap. Evet. Yani hem e, birinci söylevi var bu kitapta hem de Ruso'nun verdiği eleştiriler evet. ilk kez yayınlanıyor. İsmail Yarguz çevirisi. İsmail Yarguz çevirisi. Evet. Zaten tümünü İsmail Yarguz çevirdi. Şimdiye kadar 5 kitap ve devamı da gelecek. Evet. Ya, yani evet. şöyle bağlarsak. Evet sonuna geliyoruz. E, evet bağlayalım hemen. Mutlu cehalete övgü ama bilgisizlik ve irrasyonalizmi öne çıkarma yok Ruso'da. Akıl artı vicdan bildikliliği var. Ee, rekabet, para hırsı, yara aydınlar, bencillik, öne çıkma, sivrilme, kibir, herkesin üstünde olma ve bunların yarattığı bilimler ve sanatlara radikal bir eleştiri. Görünüşe bağlı değerlerin egemen olduğu toplumda her kişi Aslında Rousseau'ya göre ne bir insan ne de bir yurttaş yalnızca bir burjuvadır. Evet. Birinci e, söylevinin en son cümlesi şöyle olabilir. Rousseau'nun anlattığı böyle bir toplumda bilimler ve sanatlar ancak metalaşmış çalışmalar olarak değerlendirilebilir. Evet. Mustafa Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya çarşamba saat 7'de Yalnız Gezer'e devam edeceğiz. Yalnız Gezer 300 yaşında Jean-Jacques Rousseau Hazırlayıp sunan Mustafa Bayka Yalnız